Üçüncü dersimiz. Anasıl Bu Hocam ağabey şimdi nasıl kelimelerin nasıl kullanılması, nasıl ifade edilmesi? Herhalde size aynen iman, yani fıtrat, iman, İslam. Aynı fıtrat, aynen, etevi, o devam ediyorsunuz yani. Evet, Ondan sonra silah, falan bunları son anasın evet. mantığı evet. senerfumu olarak zannederken bildiğini getirdik. Evet. İhtibat umumi umumeli nedir? Evet dediğin onu orada kullanma. İtibar lastın Umumiye nedir? Özelin hususivi nedir? Evet evet. Üçüncü ders tabii konu. O zaman tane dersem bu yüzden. mutlak yargı insanlığı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 fakine xayr al-hadi sallallahu alaihi wasallam ve şer al-umara muhtesatı ve insanlığın muhatap oldukları bahim diline yabancı bir dil. kesimdir. Yani çok uyursuz. Yani Kur'an'ın vahiy indirildiği dil konuşan konuşmayanlara nispeten çok azdır. Hiçbir zaman Kur'an'ın vahiyin indirildiği dil konuşanlarla konuşmayanların muhatap oldukları vahye karşı sorumlulukların birbirinden farklı değildir. Yani Arapça bilenler, onun diline rakıf olanlar daha çok sorumludurlar. Arapça bilmeyenler daha az sorumlulardır diye bir ayrım yoktur. Çünkü eğer kuran Vahiyse ki öyle, insanlığı yaratan Allah, en son indirdiği vahyin yarattığı insanların cüz'i bir kısmının konuştuğunu en iyi bilen. Çünkü o konuştukları dili de onlara ihsan eden onlar da onu yaratan. Bütün insanlığı Kur'an'a muhatap edilirken yani Resul'ün bütün insanlığa yollanılması alemlere rahmet olarak yollanılması aksi olsaydı birbirine çelişkili olurdu. Bu gösteriyor ki Kur'an'ın alemliğini içindeki emir ve neylerin kabulü veretti. Haberlerin kabulü veretti. Yani içerik muhteviyat yönüyle böyle veya böyle onların anlayacağı bir dilde onlara ulaştırılıyor. İnsanın sorumluluğunu, mükellefiyet dediğini oluşturan başlangıç iyetle insanı yanımaz Çünkü doğrudan doğruya o Allahallah'ın insanlara indirmiş olduğu vahyin gereğidi yarın bizim bundan haberimiz yoktu deneme için şeyhan rahim ee, tarih yani muhabbet edilmiş kitapların, dillerin bile daha hala tabiilerini, ona tabi, tabi olanları sorumlu kılan tevhid esasları vardır ki bunlar tarif edilemezdir. Tarif edilemezdir. En çarpıcı örneklerden bir tanesi, Tevrat'ı, İncil'i okuyorsunuz, İkisinde de domuzun haramlığını görüyorsunuz. Yahudilerde harandı, Hristiyanlar da haramdır. İsa Aleyhisselam da geliyor. Sonradan İsa Aleyhisselam'ın havarileri denilen, avarilerinden olan birisi domuz etini helal kırmızı. Allah'ın indirdiği vahye tabi olmakla devamlı tekrarlanan bir emirdir. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun. Allah'ın indirdiği vahye tabi olma etrafındaki oluşturulan tarifatın içinde yani bir güneş gibi parla. Vahye tabi olma, vahye tabi olma. Şimdi vahye tabi olun sözüyle Kur'an'a tabi olun sözü eş anlamdadır. Ama neden vahye tabi olunla Kur'an'a tabi olun %80 eş anlamda olmasına rağmen bazı yerlerde vahye tabi olun bazı yerlerde indirileme tabi olun yani Kur'an'a tabi olun ifadeleri var. Bu ne anlam taşır? Hocam anlamadım. Ee, geçmiş kitaplarda tarif edilen kitaplarda dahil Kitapların asılları olan yani vahye tabi olan emri, tavsiyesi, cevabı tekrarlanan bir tavsiye. Bakın Tahrîbeyince de böyle. Bu tekrarlanan emir, etrafındaki oluşturulan, tarif edilen, bozulan şeylerin yanında güneş gibi parlar. Etrafındaki oluşturulan uydurmaları, biz akları tarifatı. Sırıttırır. Sırıttır. Sen şimdi güneş gibi aydınlatan yeri değil de sırtanlara dikkatimi çevirir, yoğunlaştırırsan bunda senin, seni sorumlu kılacak bir meylin mevzubahitidir basıla doğru. Onun için Kur'an'da bile vahye tabi olun, doğrudan doğruya özel adını zikrederek Kur'an'a tabi olun. %80 eş anlamda iki kelime olmasına rağmen bazı yerlerde vahye tabi olun, bazı yerde Kur'an'a tabi olun. Diyor. %10 aynı anlam demiyoruz bir yerde. %100 aynı maksadı vurguluyor ama Kur'an'a tabi olun denildiğinde insanlar o ayeti okuyup vahyin içeriğiyle Kur'an'ın içeriğini ayırt etmeden yani Kur'an denildiğinde kastı hemen anlaşılan, ilk anlaşılan şey Kur'an'ın iki kapağı arasındakidir değil mi? Vahiy denildiğinde ise her ne kadar yüzde seksen koyysa da sünnet de bunun içerisinde. Ve bizde bile dalalet fırkaları diye isimlendirdiğiniz sayfelere bastığınızda yüzde doksan inhirat, haktan inhirat, haktan sakma sebepleri Kur'an'a dayan. doksan, haktan inhiraf sebepleri, zalalet fırkalarının halat %90 yüzde Kur doksan Kur'an'a dayandırılır. Yani, çoğunlukta, Kur'an'ın sebep olduğu bir zalalet, gün gibi aşık arken, onlar, bu ayrılar sebep sünnetmiş gibi, olanı da tamamen sat dışı etmek için bütün düşmanlıklarını Kur'an'a yönlendiriyorlar. Bence bütün düşmanlıklarını Kur'an'a yönlendirip, Kur'an'ı toptan inkar eden, irtikap etmiş olduğu bela ve musibet yönüyle istilafının çoğunluğu %90 Kur'an'a dayandırıldığı halde kusumeti sünnet üzerinde yoğunlaştıranın belası hem anı hem de geleceği dalalete sürükleyen bir ortam oluşturmasından dolayı daha belalı ve da musibetlidir. Neden? Bunu e, indirilen Kur'an-ı vahyi inkarla onu tahlif etme neticesi kişinin sıfat küfürdür. Vahiyı toptan inkar etti, yine küfür etmiştir. Tahrif ettiği yine küfre düşer. İki hareketin, amelin, fiilin <gülüyor> adı küfür ama bence tahrifle iltikab edilen küfür daha belalıdır. Neden? Toptan Kur'an'ı inkar etse vahiy bu küfür kendine münhatır kalır diyoruz. Ondan sonra iman etmek isteyenler ister zamanında, ister daha sonra elde tat taze bakire bir kitap bulurlar. Değil mi? Ama tahrip etmelerinden dolayı zamanlarında ve kendilerinden sonraki gelecek insanlar hakikaten samimi bir şekilde Allah'a inanıp, ona kul olmayı düşünerek tahrip edilmiş denize düşenin yılana sarılmaktan başka bir haliyle izah edilemeyen bir noktada yine talaretin sürükleniyorlar. Ve bu sefer o insanların küfrü daha sonraki insanları da küfre çeken bir vesile oluyor. Bunu anlatabildim değil mi? He? Onun için vahye tabi olun sözüyle Kur'an'a tabi olun sözü %80 müşterik anlam taşımasına rağmen ve dalalet fırkalarının %90'ında haksen inhiratlarına sebep Kur'an'a dayandırılmaktadır. Bütün bu fırkaları alın itikacı boyutta bütün müşkilatların zıt tayfeyle yani bir kaderiyle cebdiye ele alın. İkisi birbirine zıt iki tayfedir. İkisinin de delili Kur'an'dan verilir haricilerle mücciye de böyledir. Cihmiye ile mücessime de böyledir. Anlatabildim mi? Hepsi delilini Kur'an'dan getirmeye çalışır. Halbuki eğer görünüşte bu dalalete sebep Kur'an'sa inkar çağrı ise Kur'an inkar etmeleri gerekir. Yani Kur'an bile ihtilafı izale eden ihtilafı gideren kaynak olarak gösteriliyorsa ha temelde sadece ilim ehlinin akıl sahiplerinin idrak ettiği bir noktada Kur'an da ihtilafın akabinde kendisine yönlendirmiyor. Allah'a ve Resul'e yönlendiriyor. Yani Kur'an bu sorumluluğu da atmıştır hüccet olarak. Ha, Allah'a ve Resulüne havale ediyor. Bu nedir? Kur'an'a ve sünnete havale ediyor. Yani vahye havale ediyor. Onun için bakın eski kitaplara. Birçok gerçekler Hristiyan Yahudilerden gelen bütün nebiler Domuza haram demiş. İsa aleyhisselam da haram demiş. Ondan sonra gelen bir havari bunu helal ediyor. İkisinde de rejim, yani dinanın cezası rejimdir. Hristiyanlara e, havarileri geçince içinizden günahsız olan birisi taştırsın bu zaniye diyor. Yani hizmi <gülüyor> kaldırıyorlar. Metin olarak tanıleştiriyorlar. Metin olarak tanıleştiriyorlar. Şimdi onlardan e, havariler, ondan sonraki mektuplar, İncil'in tefsiri kullanılır mı? Anlatabildim mi? Uygulamasıdır. Şimdi bizde katiyetle ve katiyetle Resul'ün dışında hiçbir kimsenin öncelikliliği yoktur. Vahyin önüne alınma gibi ne sözü vardır, ne detaylı vardır. Vahiyle çakışması, katiyetle müsamah edilmez. Bu Ebubekir bile olsa, sahadede bunu uygulamasını görüyoruz. Bir iki meseleden dolayı Ömer'in Abdullah iddiası Abbas'tan gelen nakilde, Abdullah iddiası Abbas diyor ki, ben size Allah ve Resulü dedi diyorum. Siz de Ebu zeki'de ve Ömer dedi diyorsunuz diyor. Sizin üzerinizde taşımasından korkuluz diyor. İbni Ömer'e sorduklarında peki diyor babam bunu yasakladı. Allah Resulü bir şey yapsa babam bir şey. Hangisine uymamız gerekir Allah Resulü'ne. O yapmıştır diyor. Her ne kadar o insanların kendileri dahil insan olarak bazı şeylerde Resul'e muhalefet etmiş de olarak katlen olmadan bu sözü söyleyebilen bilen insanlar. Düşün Ömer'in yani İbn Ömer'in yanında babası İbn Abbas'ın yanında Ebu Bekir ve Ömer çok esrar olmasına rağmen onlarca onların bile fiili ve sözleri Allah Resulün fiili ve sözünlerine geçirilene kendilerinin herhalde onun yanın onların yanında. Bir iş olduklarını anlayacak kimseler bunlar. Bunu anlatabildin mi? Ha, ee, az önceki sözde döndüğümüzdeki bu izaha fazla girmeden, İncil bile Ali Şevkan'ın dediği gibi tabilerini mükeller sorumlu kılacak daha hala tarif edilmedik gerçekler. Burasıydı. Ha, bunu anladınız değil mi? Bu da neyi gösterir? Daha gerçekleri yakalamadan, yani sorumlulukta, mükellef olmadan dil çok önemlidir bu noktada. Fransızca olsun, İngilizce olsun, Latince olsun, İncil'in Tevrat'ı açan birisi kendi dilinde İsa'nın domuzu haram, ondan yücekilerin haram ve dedim bunu helal kıldığını görür. Ve bu onu düşündürmelidir. Ve düşündürür. Doğruyu yakalamasına vesile olur. Katiyetle bu yönde hüccetin ikamesinde bir müşkilat çıkmaz. Allah'ın o kulun üzerindeki hücceti ise bu. Yarın bundan haberimiz yoktur diyemeyecek konuma ismeksen, ve bununla öyle veya böyle karşılaşacaktır. Ha. Belki onun dışında bazı şeylerden hakikaten aslende tarif edilmişteki bir e, Tevrat'ın ve İncil'in lakden e, manaen değil. Manaen tahrif edildiği gibi lakden de tarif edildiğini düşünüyoruz. Onun için de yani hakten uzaklaştırılmış bir bölüm bir mesele varsa belki insanlar bundan sorumlu değildirler. Ama Kur'an onu düzelten bir kitap olarak geldiğine göre Kur'an'a muhatap olmakla ancak o yükümlülükleri gündeme gelir. Yani gelmesi gerekir. Bu nedenle, insanoğlu Allah Allah ve celle'nin kendisine ihsan etmiş olduğu dili yani ana dilini kullanırken hangi dile mümtesipse onu kullanırken ifadelerin gelişi biçimi ihata ettiği şey yani genelliliği veya bir cüzünü bir küllümü ifade eder belli bir tayfeyi mi sadece kendisine muhatap edinir Acele etmeden yani ey iman edenlerle ey insanları karıştırmamamız gerekir. Neden? Ey iman edenler sözünün umumiliği ile ey iman edenler yani ey insanlar sözünün umumiliği ile ey iman edenlerin umumiliği karşılaştırılırsa ey insanlar sözü daha ağamdır, daha genel. şimdi ikisini de eş anlamda alıp ha, ikisi de bir, yani hitap sığasıdır. Değil mi? Ey insanlar derken hitap ettiği kesim ey iman edenler derken hitap ettiği kesim farklı. İnsan olarak farklı değil. Aslında iman edenler de insan. Ama insanlardan bir kısmı. Ey insanlar derken bütün insanlığın küllidir. Bir tane bile müstesna tutulamaz. Ha, ölmüşler tutulur. Yaratılmamış olanlar da tutulur. Anlık bir kitapta. Kıyamete kadar bütün baki bir kitapta yine bütün insanlar. İmanında, ey iman edenlerin gemelliliğini de bu noktada ele almamız gerekir. O zaman bizim kullandığımız dili öncelikli olarak Arapça'yı nispeten, geliştirmekte biz daha fazla yükümlüyüz. Neden? Buna yaratılıştan sahip olmamız hasediyle öncelikle iletişimde insanlar ile, ikinci bir kişiyle iletişimde bizim öncelikli olarak da, sonralıklı olarak da kullandığımız dil budur. O zaman biz bu dili kendi kuralları içerisinde kendi kuralları derken öncelikli olarak nurafi anlamda kendi kuralları. Ona sebep biz buna mantuku dedik. Bunu anlattınız mı? Sonralıklı olarak da hemen arkasından nasıl mantuku dedik. Bunu da anlamıştınız önceki sohbetten. Bu devamlı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani nasıl mantıgu luhazi anlamda mefhumu ise ıslahi anlamda gündeme gelir. Tabi ki Nas'ın mantıgu dediğimiz kendindeki kaydelerini bilmeden bizim Nas'ın mefhumuyla uğraşmamızın da hiçbir anlamı yoktur. Çünkü mantıgu dediğimiz merhale aşılmamış. Kur'an vahiy ki böyle inanıyoruz hiçbir kelimeyi bu fiil olsun, isim olsun, harf olsun Arapça'da geçtiği gibi katliyetle rast gelen tesadüfi anlamsız bir şekilde kullanmamıştır. Ama bu kelimenin yanında bir kelimenin 50-60 anlamı vardır diyerek yüceltme noktasında ifrata gitmenin de hiçbir anlamı yok. Çünkü oradaki yüceltme bir tar tarih dediği taşıdır. Çünkü küçümseyerek tarif tek itibar görmez. Devamlı yücelterek tarif itibar görür. Bunu anlatabildim mi? Şimdi Kur'an'ın bir ayetinin artmış anlamı var demek bunu söyleyenlerin nazarında Kur'an'ı yüceltme. Yani daha fazla takdis etme anlamı taşır. Halk ifadesiyle bu, kaş yaparken göz çıkarmaya benziyor. Hakikaten Allah çok anlamlı veciz sözler kullanmıştır. Ama tek emir, tek dediğimiz nitelikten 60 manaya gelen hiçbir hüküm yoktur. Eğer içki haram kıvılda, bunun bir ikinci anlamı dahi yoktur. İkinci bir anlamı dahi yoktur. Neden? İçkinin yasakluluğunun yanında ikinci anlam ne olur? Ha, içki dediğimiz şeyi biz Türkçe kullanırken içilen her şey ifade eden bir kelimeyi sadece sarhoş eden şeylere kullandığımızdan ayırt ediyoruz. Arapça içiliği içki olarak bunu tercüme et onların diline katiyetle haram olan şeyi anlamazlar. Bunu anladınız mı? Ha, bizde yasak olan alkol değil Yasak olan alkol değil. Sarhoş eden şeydir. Alkol o şeyin tabiatındaki olandır. Buna da Arapça elkahul dedikleri kelime Ha, onlar bozup alkol demişlerdir buna. Ha, hamur ile elkahul farklı kelimelerdir Arapça. Hamur nedir? aklı izale eden filafeti örten anlamında bu bir şeyin tabiatı bozularak yapılır haram olan bu alkol ise o şeyin kendisinde bulunan tabi halidir bunu anlatabildim mi? Heh. Türkçe şimdi kullanırken biz içkiyi içki haram mıdır? Herkes çaram diyecek. İçkıharam değil. Jonsi de bir içkide içilen şeydi. Elması. Elmaslı da içilen bir şeydi. Biz bu kelimeyi çok yanlış anlamlara hadi içki tamamen oturmuş bir kelimedir bizde. Yani içki denince hemen karojiden şey olduğu anlaşılıyor. Ama bunun yanında Er dediğimiz kelimeyle karıştırılarak ki aslı o bozulmuş şekliyle oradaki haramlılık sahasını da bazen genişletebiliyor insanlar. Daralttıkları gibi. Mesela kadının çalışması helal midir diyor. Çalışabilir mi diyor? Yok canım kadının çalışması haram diyor. Kelime soru mutlak sorulunca cevabı da mutlak tipinde bir şey olarak veriliyor. Hiçbir zaman kadının çalışması haram değildir. Haram olan kadının çalışması değil. Kadının çalışma ortamındaki irtikap edeceği haramlardır. Kadın gider bahçesinde, bağında kocasıyla, eşiyle. Neden çalışamazsın? Çalışır. Haram irtikap etmediği müddetçe çalışır. Ha? kadının evinin dışına çıkması evinin bir köşesi onun için daha hayırlıdır diyor. Ha, kadın kapıdan dışarı çıktığı andan itibaren birçok fitneyle fesatla doğrudan doğruya istifad kurabileceği bir ortama atılır. Ha. O denli bir ortam olması gerekir ki kendini korusun o denli bir yapıya sahip olsun ki kendini korusun. Ama irtikap edeceği bu müşkilatlara sebep kadının çalışması haram ifadesini Ha Muhasur olarak bile bazı müşkilatlara kadının diyor araba sürmesi yataktır diyor. Hemen yatak edilir sulupta. Araba süren kadının, evinden dışarı çıkan bir kadının bazı tipnelere bulaşabileceği imkanı var. Yaya da gitse bulaşır ama bineği araba kullanması, haram kılınması farklı boyutta müşkülatlar Hatta dini doğru dürüst bilmeyenlerin bile alay konusu olabiliyor bu. Biz Türkçe'ye dahi aktarırken icabında becerikli bir şekilde sarhoş eden şey haramdır deseydik çoğu sarhoş edenin adı da haram deseydik içki kelimesini kullanmasaydık yani alkol kelimesinin karşılığını değil kavr kelimesinin karşılığını kullansaydık biz birçok şeyde daha net olabilirdik. Şimdi yanlışlık ne? Ama diyor tıpta kullanabilirsin diyor zaruri oldu mu varam olmaz diyor şimdi. Ha! Demek zarure telal edermiş anlamını çıkarıyor. Tıpta kullanılan alkol Alkoldur, hamur değildir bakın. Ha, yine karıştırılıyor. Haram olan bir şeyin haram olan bir şeyle tedavi de olmaz diyor. Alkol haramsa diyor o zaman tedaviye nasıl fırsat olur diyor birisi de. Tadiller geçinen bir tayype. Halbuki haram olan şey hamurdur, alkol değildir. Her ne kadar bazı kelimeler oturt, oturmuş da olsa doğru dürüstte kullanılmış olsa belki çıkardığı müşkilat asgari noktaya çekilmiş olabilir ama onun etrafında dönendiği çökmüş müşkilat vardır. Ha, birisi sana bir soru sorduğunda kalıp kadının çalışması haram mıdır dediğinde sen kasetle kadının çalışması haram o şimdi ne anlıyor? Böyle dersen de şimdi doğru cevap vermemel anlıyor. Şuraya bak. Ulan diyor kadın çalıştığımı zaten bitmiştir. Evden çıktı bitmiştir kadın diyor. O da bunu şimdi doğru cevap bu yani öyle bir otom oluşturulmuş, oluşturulmuş ki sorulan bir sorunun doğru cevabı bile yanlış anlaşılıyor artık. Heh, hepsini birden olmasa bile bir tedirici, yani sadece fıtrattan, imandan, İslam'dan, akideden, tevhidden dinden, ilahtan, raptan ve senden alıp geldiğim noktada yani o kadar dikkat etme zorundayız ki vahyin bir başka dile aktarılışı burada daha çok önemlisi, önemsenmesi gerekirken, sanki Arapça öğrenmek daha çok önemsenmiş. Bence Arapça öğrenmek ne fardır ne vaciptir. Dilimizi kaynağından doğru dürüst öğrenmeye bir vesiledir. Bizim burada başımızı çok belaya sokan şey Arapça bilmememiz değil. Dilimizi kullanamamamız ve dini de dilimizi aktarırken hemen düşünülmeden, ileride yanlış anlamlara kafa açabilecek kelimeler kullanarak aktarmamızdan kaynaklanmıştır. Kur'an'a, arapça kamr başka bir kelimedir. el başka bir kelimedir. El-Kahûr kelimesi tıpta kullanmıştır. Hamr aslı bozularak üzümden, kurmadan, arpadan yapılan içkinin üç dört günlüğü geçmişinin adıdır. Damıtılmışı yani. Yani bir üzüm şırasını yani iki günlükken falan, üç gün olmadan içmek içebilirsin. Üçüncü günü geçtiğinde o artık sarhoş eder, eder noktaya gelmişti ve haramdı. Ona da hamur dediğimiz şeydir. Bu anlaşıldı. Ama elkahor haram dediğimiz noktada değil. Bu ifadeleri de önce dilin kendisinde, sonra ıstılahi anlamda. Resulün ki buna da örnek verdim herhalde bununla, bunu şöyle bir çerçeve içerisinde kalıplarıyla alabiliriz. Tevhid de anlaşılmamıştır, ibadet de anlaşılmamıştır. İlah da anlaşılmamıştır, da anlaşılmamıştır. Yani bir de tahrip inkarın getirdiği belanın yüz katını getirmiş. İbn-i İstidâ-ı Sırat-ı anlattığı gibi tahrip iki kısımdır diyor. Tahrip kelime olarak anlattınız mı? Ne diyoruz? Tahrip bozulmaz, bozulmaz. Bir şeyin aşkını yani doğru olan, var olan bir şeyin aşkını bozmaktır. Tahrip bu. Tahrip iki kısımdır dinde. Ya tenzilin tahriyeti veyahut teevilin tarihi deriz. Yani tenzildeki tarih teevildeki tarih. Tenzildeki tarih vahiyen laf ile bozulmasıdır. Lafda bedel başka bir lafıdır. Yani hırtta kelimesinin bizi gözet koruma kelimesinin hınta olarak Yahudilerde bozuldu gibi bakaradaki ayette. Birçok ayetin kaldırılıp atılması gibi yerine başkalarına konulması gibi. Buna bir tenzilde tarih diyoruz. Tenzil ise bize iki ayrılır. Kur'an ve sünnet olarak gündeme gelir. Hatiyetle Kur'an'daki tenzildeki tarih mümkün değildir, çünkü kıyamete kadar bu korunmuştur. Ama sünnette ise bir tarif mevzubahisi peygambere nispet edilen yalanlar. Ama din olarak o da koruma altında. Fakat hem tenzilde hem de tevilde laksî tarifisi mümkündür. Bunu anladınız mı? Yani bir ayetin ifade ettiği anlamın dışında bir anlam yükleyerek ona bunun adına tefsir diyebilirsin. Meal, diyebilirsin. Meal diyebilirsin. Ne dersen de. Bu isimler katiyetle onu doğrulamak, onun, yani onun doğruluğunu ispat etmek. Demir de anlatmak istedim arkadaşlar bu huzurelerin tefsirini yaptılar derken, yaklaşmak istediğim nokta buradan hareketlen başlar. Onun için Birisinden duyduğunuz bir kelime, bir yerde okuduğunuz bir kelime nasıl size ulaştırılmak isteniliyor? Bunu anlamanın ya o kelimeyi bilmeniz öncelikli olarak kişinin kullanımı ile bildiğiniz arasında bir uyuşma var mı yok mu? Bunu yakalamanız gerekir. Bu çok kolay. Ve sorgulamanız bir müşkülat istediyorsanız. Bu kelimeyi siz hangi anlamda kullandınız? En dediğim gibi adam geliyor şimdi içki içen dinden çıkarma diyor. Soru doğru. İçki içenin mi? Ama içkinin hükmü hangi merhaleden önce ve sonra sorulur? Namazı terk eden birisi içkinin hükmünü soramaz. Adam namazı terk eden hükmünü sormuyor. İçkiyi kendinden çıkarmış diyor. Soru doğru. Sen de ki hayır çıkmaz desen bu da doğru mu? Bu da doğru. Doğru soru doğru cevap bile o adamın galalesine sebep olabiliyor. Adama sorsan sen namaz kılıyor musun diye Allah'ın bildiğini kuldan ne yasak ne mi mu diyor. Bak şimdi. Şeytan insanı haktan sattırtabilmek için o satmasına da bir örnek delil gösterebilmek için sen bunu falan diye sordun diyor bana böyle cevaplar verdi diyor. içki içen dinden çıkmazmış diyor bunu da bir garantiye aldı mı yani şeytan hem sorulanı aldatıyor hem soran kişiyi tatmin edecek cevabı da alıyor sanki onu dalaletinin, sapıklığının üzerinde pekiştiriyor. Bunu anlatabildim mi? Soru doğru da olsa, bunun cevabı doğru da olsa, doğru soru, doğru cevap dahi insanın dalaletine sebep olabilir. Hiç doğrular dalalete sebep olur mu? Aha. Ha, yerinde kullanılmazsa, sence İşkinin günün soran birisi namazı kılan orta Allah'a orta koşmayan birisi olmalı. Yazık edersen soruyu biçimlendirmelidir. Yani namaz kıldığı halde hiçbir küfür söz ve fiili olmayan hiçbir küfür şirk ve fiili olmayan insan içki isten bu günahkârdır. Ceza ikame, hadd ikame sen bu sefer soruyu düzeltme zorunda. O bu sebeple ne yapacak? Namaz kılmıyorsa hemen oraya gidecek. İçki dilden bir soru ama namazdan önemli bir mesele değildir. İçki önemli bir soru ama şifreden şifreden de önemli değildir. Bunu bilen insanlar bilmeyen insanlara anlatır, öğretirler. Sonuçun katliyetle dili kullandığınız kelimeyi iyi bir şekilde yakalama zorundasınız. Ve öne gibi bir hataya düşmemelisiniz. Bunu ister başkasından dinlerken bir yerde okurken, ister bunu siz anlatırken kullandığınız kelimeyi, muhatabınızı veya genel anlamda muhatabınız olan toplumu iyi anlama zorundasınız ben kadın çalışması haram dediğinde her an hatadayım. Karşıya büyük hata yaptırıyorum. Yok çalışabilir desen de o toplum yanlış anlayıp kötüye kullanabilir O zaman tavrınızı iyi tespit etmek olur. Yeri ve zamanına göre. Geri, zamanı, kişiye göre. Mesela bu başörtü meselesinde de ben sıkça yani bunu örnek olarak görüyorum sistemin zorlamasıyla 500 kişi başını açtıysa Fethullah Hoca'nın o sözüyle 5000 kişi başını açmıştır. Ha, Fethullah, Hocaya, Fethullah Hoca'nın ifadesi yani şer'i bir üstüla. Başörtü sürü attandır. Doğru. İmanın yanında başörtünün önemi ne ki bir kadın iman etmediği halde başını örtse ne önem taşır? doğru İfade terim, teknik terim. Ama ortam, yani zaman ve zemin bu soruya bu növzede sorulan soruya böyle cevap verirsen, faşası Fırat'tandır. Yani takmasan dolu. Böyle anlaşıldı mı? Sistem 500 kişinin başına açar açtırır yani. Bu söz geçmiş kişinin başlar Ve vahiyde, geçmiş dinlerde indirilen kitaplarda ümmetlerin dalaletleri anlatır, anlatılırken, cemledilirken, önemli tahliş dindeni getirebilir. Geçmiş ümmetlerin dalalet birisi tahliş. Bid'at bu tarihten bir cüzdür. Bid'at dindeki ziyadeliğin adıdır. Tarih hem noksanlaştırmanın hem de ziyadeleştirmenin adıdır. Bunu anladınız mı? Bid'at dindeki ziyadeliğin adıdır. Yani ziyadeleştirerek dini bozmadı. Şey. Bazen bu bid'attan Aslı dinden olup, onun etrafında izafi bidat oluşturlar dilimlerini. Mesela zikir gibi. Zikir dille bir ibadet midir? Zikir biridat değildir. Zikrin etrafında oluşturulan izafi bidatlar vardır. Bunu geçersiz kılmak için. Ama tarih noksanlaştırma ile ziyadeleştirmeyi de içine alan bir kelimedir. Bidat sadece ziyadeleştirmeyi alır. Bu gösterir ki bidat tarihten bir büyüktür. Tevil kelimesi aslında açıklamadır. Fakat dilimizde şu an tamamen yanlış açıklamanın adı olarak tevhid dinlemeye geliyor. Tevhid dinle haramdır diyorsun Yani mezmum olan te'vil anlamında bu kullanıma gelmiştir. Te'vil aslında teşhirdir. Açıklamadık. Şimdi bunu bu anlamda anlarsan meselenin ehemmiyetini daha güzel yakalıyorsun. Şimdi diyor ki müteşabi ayetlerde te'vil yasaktır diyor. Yanlışı doğrusu değil. Onun açıklama yapmak yasaktır topuktan. Peki normal bir ayeti vahye dayanmadan tevil o da yasaktır. Tebil yanlış oldu mu muhkemde de yasaktır. Doğrusu mümkün değil. müteşabihlerde tebile yerkenmek zaten beladır başlı başına. Bunu anladınız mı? bakın şimdi kelimeler kendisinin kullanıldığı gibi ele alınsa birçok meseleyi doğru ve yanlış daha açık bir şekilde anlarsınız. Te'evil normalde açıklama anlamında. Açma anlamında. Ama bu kelime devamlı yanlış te'evile kullanılmıştır. Yanlış açıklama anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple müteşadî ayetlerde te'evil Yasaktır deyince doğru olduktan sonra neye yasak olsun diyor. Yani da eviri müteşabihlerde yanlış açıklama yasaktır şeklinde ele alıyor. Halbuki müteşabihlerde kevirde bulunma toptan yasaktır. Bunu da buna teşebbüs etme bile bahtıla meyil etmenin önceliği olarak görülüyor. Normal öbür ayetlerde de müteşabih olmayan ayetlerde de. Resul'e dayanmayan tevhid gene yasak. Şimdi anladınız mı? Anlat Resul'e dayanmayan Resul'ün aşktan başından başından. Eğer bir kere de buna anladıysanız tebrik etmem gerekir. <gülüyor> <En sonunda. gülüyor> Şimdi bakın. Evet. Tevhid kelime anlamıyla açıklamak ama açıklamanın yanlışı doğrusu olabilir mi? Olabilir. Türkçede bu kelime sadece yanlış açıklama adına kullanılmışlar. Bu yanlış kullanım ne gibi bir bela açıyor? Alimler diyor ki müteşabi ayetleri keyif yanlış açıklama yasaktır diye Halbu Halbuki müteşabilerde tevil'e kalkışmak yasak. Allah'a bırakılmıştı. Muhkemlerde yanlış değil yataksa. Yerle de değmemektedir. Şundan anladınız mı? Ne? Yavaş yavaş. Evet, bu yeter bu kadar. Onun yakaladığı şey, o bahsettiğim söz ya. Hıh. Neyden bahsediyor? en sallatılı